Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karaki. Kitap dostu Sezin Okulu sunar. En Kargası isimle kocaman bir günaydın. <gülüyor> çok konuk sesin. <gülüyor> Yapabileceğim şey yok. <gülüyor> günaydın. E, 19 Mayıs Atatürk'ü e, Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız Hacette. kutlu olsun. E, bu güzel günde elimde çok güzel tam yani şenlikli bir kitap tutuyorum. E, birkaç gündür elimde tutuyorum bu kitabı aslında. Şuşu ve Üç Teker'i yazan Yıldıray Karakiya, resimleyen Başak Günaçan. Tebrikler. Ee, teşekkür ederim. <gülüyor> Ama biraz utanıyorum. O yüzden <gülüyor> e, öyle Olsun, işte. Olsun sen sus ben anlatırım. <gülüyor> e, Şuşu ve Üç Teker'i e, çok komik bir kitap. Çünkü baş kahramanı olan Şuşu çok komik bir çocuk. Yani doğal olarak komik bir çocuk. E, hani bazen olur öyle çok cin fikir çocuklar vardır. Hiçbir şey yapmasa bile e, yani durduğu yerde ortalığı kaynatır. Şuşu öyle bir tip. E, Şuşu'yu bana anlatman çok tuhaf. Evet. <gülüyor> ee, ya yani ben kendi algıladığım şekliyle hı hı. anlatacağım. Hani senin kafandaki şu şu nasıldı? Burada nasıl bir şiş ortaya çıktı? Bilmiyorum. Ne düşünüyorsun ama eee şu şu beş tekeri şu şunun doğum günü e, hikayesini anlatıyor o gün doğum günü Şuşu'nun ilk sahnede Şuşu'nun buna hazırlandığını görüyoruz yani öyle bir hazırlanmak ki odasının ortasında duruyor böyle iki diren bir çekirdek ve sevimli sevimli objektife sırıtırken odanı, odayı ne hale getirdiğini görüyoruz bütün dolaplarda ne var ne yok her şeyi saçmış en sonunda hazırlanmış niye çünkü dayısıyla randevusu var dışarı çıkacak Dayısı onu doğum günü şerefine işte gezmeye götürüyor. Birlikte muhallebiciye gidiyorlar ki muhallebiciler kaldım artık bilmiyorum ama burada görmek çok hoş. Sakızlı muhallebi yiyorlar pastanede. Sonra oyuncakçıya gidiyorlar. Oyuncakçı ayrı bir dünya zaten. Nereye göz atsan mutlaka bir şey çıkıyor karşına. Şu şu orada çıldırıyor zaten ve. Ne seçmesi ne ne istediğini sorduğunda dayısı e, şu şu zaten çoktan bulmuş e, alması gereken şeyi e, bir tane üç teker üç tekerin üstüne kurulmuş zaten e, bir tane de kask bulmuş oradan kafasına geçirmiş uğur böceği gibi <gülüyor> bunu istiyorum diyor e, tamam diyor oyuncakçı da paket yapalım. İmem diye bir başlıyor ondan sonra bana ne bana ne diye asla onu oradan indiremiyorlar ve böylece şu şu eve kadar o üç tekerle birlikte gitmek zorunda kalıyor. Daha doğrusu dayısı onun peşinden koşmak zorunda kalıyor. Çünkü e, şu şu oyuncakçıdan öyle bir fırlıyor ki arkasında bir koca bir e, anafor yaratarak sokağa birbirine katarak işte perdeler uçuşuyor. insanlar e, yolda işte kediler kaçışıyor falan köpekler. E, yani 5 dakika içinde ortalığı birbirine katıyor. Yetmezmiş gibi Eve gittiğinde evde işte annesi, anne, ninesiyle dedesi, e, halası, babası hepsi orada bekliyorlar onu. Doğum günü e, kutlaması yapıyorlar. Şuşu onların arasından da dalıyor evin içine ve evin içinde bu sahne çok komik. E, bütün salondaki eşyalar Şuşu'nun girdabıyla havada uçmaya başlıyor. İşte, e, bu sahnede zaten aynı anda iki Şuşu görüyoruz ve dönüyor. Ee, ...anne ayrı tepki veriyor, baba ayrı tepki veriyor ve e, dede en çok da eğlenen dede aralarında. Ee, ve şu şu bütün bir gün boyunca ta ki uyuyana kadar o üç tekerin üstünden inmiyor. Ee, giderek artık gözleri kapanır hale geldiğinde bile işte pastasını bile bisikletin üstünde e, üflüyor ve sonunda... Neyse ki bir biçimde bisikletinden ayırmayı başarıyorlar ama hiç unutulmayacak bir doğum günü geçirmiş oluyor. Ee, hikaye kısaca böyle ee, ama sadece e, metinler değil resimlerle de bir yandan bir sürü e, hikaye izliyoruz burada. E, zaten ailenin kendisi başlı başına e, bir hikaye. E, sen hep susacak mısın? Ya... <gülüyor> hani ne diyeyim ki yani e, bir de şimdi e, şöyle peki şö şunu söyleyeyim hemen şunu söyleyeyim e, şimdi kitabın evet bir yazar adı var ama <gülüyor> farkındaysan anlattığın şeylerin çok büyük bölümü e, gördüklerinle ilgili hı hı. yani aslında e, anlattığın şey evet bir öykü kurgusu var ama asıl anlattığın şey gördüklerin yapılmış resimlerle anlatılan öykü yani sen senin Burada söze döktüğün o oldu daha çok. Hı hı. E, bu da e, şunu gösteriyor. Birisi bir şey icat etmiş, bir şey düşünmüş. Evet bir öykü ortaya. Yani bir kuyuya bir taş atmış hı hı. bir deli. Bir başka deli de gelmiş. Onu görselleştirmiş. Ve o görselleştirmeyle e, ki burada Başak Günaçan oluyor bu deli. Monkarot, hülyalı bir kahraman. E, onun üzerinde durdun daha çok ee, ...şunu söylemeye çalışıyorum... Ee, ...görselle... ...bir araya geldiğinde ancak... Hı hı. E, ...bir bütün haline geldi bu. Hı hı. Peki ee, bir şey soracağım... Ee, ...sen bu hikayeyi yazdığında... ...yazdın, bitirdin, üstünde çalışıldı işte. ...editör Burcu Ünsal, Red House Kids'den çıktı kitap bu arada. Evet, ee, genel yayın yönetmeni var, Ebru Şenol, o da çok çalıştı kitap Evet, üstünde. hep birlikte çalıştınız, yani evet. ortada bir metin vardı... ...ve bunun üstüne çalışıldı ve bu kitap çıktı. Senin ilk e, bu öyküyü tasarlarken, şu şuyu düşündüğünde... E, ...gözünün önüne gelen şeyle, kitap bittiğinde eline aldığında... ...gördüğün şey arasında... Nasıl bir fark ee, var var mı ya da ile ne kadar örtüştü? Şimdi bu evet e, bence bu bir kere yani ba, sorunun bana ait bana sorduğun kısmı aslında mahrem kısmı bence çünkü benim kafamda düşündüğüm elbette bir şuşu var ben bir şuşu düşün yani bir şuşu doğdu bir gün aslında yani ben öyle diyorum ona bir gün o doğdu e, ve ben onu bir şekilde yazdım e, ama o şuşa ile benim aramda olması gereken bir şey Sonra çünkü ben onu o yazdığım şeyi bir başkasına verdim. Ve o bir mesela işte en son Başak hı hı. aldı eline Başak Günaçan ve o bir şuşu çizdi. Hı hı. O da onun şuşusu. Evet. Şimdi e, ben benim şuşum üstünde ısrar edecek olursam. Ama bu şu anlama gelmiyor. Başak'ın çizdiği benim şuşum değil demek değil bu arada. Sakın öyle bir şey de anlaşılmasın. Yani hiç öyle bir şeyden bahsetmiyorum ama bir kere bunu ayırmak çok zor zaten hı hı. bir noktadan sonra. Sonuçta bir sürü veri var ve o veriler üzerine biz nasıl cisimleştiği üzerine konuşuyoruz şu anda. Evet. Yani şu şu yoksa bildiğin şu şu. Hiçbirimizin kafasında bir farkı olduğunu sanmıyorum. Ama nasıl cisimleşiyor? Bu... Herkesin kendi başına yaşadığı bir şey. Sonuçta bu e, yani kimin yazdığının hiçbir önemi yok bence. Bir şeyi yazdıktan sonra yani dünyanın en böyle işte e, baba yazarı işte 30 tane Nobel almış yazarı falan da olsa o yazarın işi yazıp bitirene kadardır. Bitirdiği şeyi verir. Ondan sonra ben ne okuyorsam odur. Onun dışında hiçbir hakkı yok zaten onun üzerinde. Her okuyana göre de değişiyor. Benim ne okuduğuma zaten karışamaz. Bu da öyle bir şey birazcık. O yüzden çok zor bir konu ve hakikaten bence her okuyan için mahrem bir yanı var. Evet. Bunun. Yani tabii mahrem ağır gelip bir sözcük oluyor belki ama hani öznel de demek hı hı. istemiyorum. Daha fazlası çünkü. Anladım. Ee, BDK Hafta Sonu dergisinin son sayısında da Başak Günaçan'la e, bir röportaj var. E, orada Başak ee, ...bir Japon çocuk çizmem gerekiyordu... ...elimde böyle bir veri vardı dedi... ...ben de şaşırdım hani sen... Yani, ...ya da işte e, editörünüz böyle bir şey mi talepte bulundu... ...yani hiç duymamıştım böyle bir laf çünkü... E, ...yo hayır dedi... ...yani e, şu şu sesi bana çok Japonsu bir isim gibi geliyordu... <gülüyor> ...gözümün önünde hemen öyle bir e, karakter canlandı... ...ve ben öyle bir Japon kız çocuğu aradım ya yani aradım diye bir Hatta laf kullandı. Ben ben çizerken Japon aradım gibi bir evet, cümle yani söyleyeyim. Evet yani zihninin içinde bir şeyler oluşuyor ve onların arasından gerçekten arayıp çekip çıkarttı ve böyle bir şey çıktı. Bu kitapla ilgili benim özellikle söylemek istediğim şeyler var. Yerellik çok... Öne çıkıyor, çok hoşuma gidiyor bu. Yani işte demin dedim ya pastaneye gidip sakızlı muhallebi yiyorlar. Ee, sokaklarda işte evler eski bildiğimiz mahalleler gibi. Ee, ondan sonra aile yapısı çok geleneksel bir aile işte. Ee, büyük aile. Evet, bundan. büyük bir aile var. Ee, yine bir köşede sürekli örgüsünü örüyor, sonra uyuklamaya başlıyor da. Dede ile dayı e, arkada tavla oynuyorlar. Yani en sevdiğim sahnelerden biri. Dede çok eğlenceli bir tip zaten. E, hatta e, Başak Güneç'in e, karakterlerle ilgili de hani şu şunun dışında diğer karakterlerle ilgili ne düşündüğünü sormuştum ona. E, özellikle Nine ile Dede üzerine çok çalıştım dedi. Çünkü onların e, özel olduğunu Yani Yaşlıların daha burada öncelikli olduğunu düşünüyormuş. Dayı karakteri de tabii Şuşu ile birlikte ikinci önemli karakter gibi ön plana çıkıyor. Hala ile ilgili de halanın dedikoducu bir tip olduğunu söyledi. <gülüyor> <gülüyor> yani insanın kafasında böyle bir şeyler oluşup da sonra oluşan fikre göre bir şeyler çizmesi de çok eğlenceli olsa gerek. Bu arada e, eğlence demişken e, şu hikayesi olup biterken arka planda başka bir sürü şey oluyor demiştik. E, mesela şunun oyuncakları ya da oyuncakçıdaki oyuncaklar hareket halindeler sürekli. Geziyorlar oradan oraya gidiyorlar. Hatta e, oyuncakçıdan itibaren ne olduğu belirsiz kimi yaratıklar. E, dayının ceketin eteğini tutunmuş bir güzel onlar eve kadar geliyor. şunun etrafında dolanıp duruyorlar hatta en son kaskı çıktığında kaskı da alıp bir köşeye taşırken görüyoruz onları. Böyle ayrıntılar çocukların çok hoşuna gidiyor. Çünkü baştan sonra acaba nereden yani metni okuluyup bitirdikten sonra bu sefer resmin içinde bir bulmaca çözmek gibi arayıp bulup onları takip ediyorlar. Eğlenceli oluyor. Böylece kitapla daha uzun süre ilişki içinde kalmış oluyor çocuklar bence. Bir diğer önemli şey burada üç teker diye bir kavramın e, çok ciddi biçimde öne çıkmasın. Yani bisiklet de değil üç teker. Ya aslında sözlükte var tabii üç teker diye bir Hı -hı. sözcük ama kimse kullanmıyor. Herkes üç tekerlikli bisiklet diyor. Bu da şu anlamı geliyor üç tekerlekli iki tekerlekli. Evet. Dolayısıyla yani tuhaf bir. <gülüyor> yani evet hepimiz alıştığımız için bisiklet deriz buna evet. ama aslında bu bir üç teker e, ve bisikletli yaşama e, girişte çok önemli bir basamak oluşturuyor. E, bir de Şuşunun daha en baştan oyuncakçıdan itibaren bisikleti pardon üç tekeri seçip kendiliğinden gidip kafasına kaskı takması ondan sonra da o kaskla bütün öykü boyunca ve sonuna kadar e, kaskı ile birlikte kalması da çok önemli e, yani Bisikletin... çocuklara özel olarak bir mesaj vermeye de gerek kalmıyor bak çocuğum kaskını tak demeden bence... şuşuyu görüp örnek almalarını sağlayabiliriz. Ama tam bu noktada ebeveyne bir mesaj vermek gerekiyor. Çocuğunuza bisiklet almaya gittiğiniz zaman aman kaska para vermeyelim şimdi derseniz muhtemelen çocuğunuzu sağlığından olacaksınız. Yani paradan kar ederken e, sağlıktan tamam ben de çocukken kask Takmıyordum çünkü haberimiz bile yoktu kask diye bir şey evet, olduğunu ama, ama artık, artık var, var. ve e, takın yani bu çocuğunuza kaskı alın. E, bu en önemli yani otomobil koltuğu otomobilde çocuk koltuğu neyse bisiklette kask olur. Evet yani e, ne zaman işe yarayacağını bilemezsin e, olması çok önemli ve şu şunun da bunu yani o kaskı severek takıyor bir de beğenip kafasına takıp e, sonuna kadar kafasından asla çıkarmıyor bu gerçekten... E, görsel olarak insanın zihninde bir köşede yer ediyor. E, üç teker e, bir de yani şunu da söyleyip <gülüyor> öyle bitireceğim. Kitabın iç, iç kapaklarında bir grafik tasarım yapılmış. Şu şunun üç tekerinin e, bir çizimi e, nasıl diyeyim simetrik olarak evet. sanki böyle kaledeiskop görüntüsü evet. gibi e, bütün sayfayı kaplıyor ve bir süre sonra baktığınız zaman orada bir üç teker değil de değişik bir grafik bir tasarım yani desen bana, görüyorsun evet bana hep origami kağıtlarını hatırlatıyor evet Bu... yani çıkışını alıp origami kağıdı gibi kullanıp katlayıp bir şeyler yapmak istiyor insan gerçekten kitabın en e, güzel yanlarından biri gerçekten o üç teker evet e, kapakta da e, güzel bir grafik uygulama var yine o baş başrolde tepede üç tekeri görüyoruz e, bir özellik daha arka sayfada hani o barkod olur ya dikdörtgen kutucuk bu kitapta ilk defa değişik bir barkod gördüm. Barkodda hafif bir eğim var. Yokuşlu barkod. <gülüyor> ve Şuşu onun üstünden son sürat üç tekeriyle uçarak gidiyor. Ee, kitabın sonunda da Şuşu sahneden yine öyle uçarak çıkarken Şuşu'nun maceraları devam ediyor diyor. Devamını e, sabırsızlıkta bekliyorum ben. Ee, Red House Kids'ten çıkan Şuşu ve üç tekeri Yıldıray Karakiye ve Başak Gün Açan e, yazıp resimledi. Bugün bizi arayan ilk dinleyicimize bu kitabı armağan edeceğiz. Şarkı almaya başladıktan sonra arayan evet, ilk dinleyicimize. Çok şenlikli başladık, şenlikli devam edelim. Bugüne telefon Queen, numarası vereceğim. Queen'in bicycle Race'i yakışır dedik. Birazdan onu dinleyeceğiz. 0212 343 4040 da telefon numaramız. Bicycle, bicycle. Bicycle, I want to ride my bike. bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say, say bite. You say sharp, I say him. Hey and doors was never my scene, and I don't lie.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 I said John, I hey, said Wayne, hot dogs, a said cool Gula man, I don't want to be the president of America, <laughs> I said smile, I said Jesus, God, yes, tax. I said please, I Jesus, I don't want to be a candidate for Vietnam. Red House Kids'den e, yayınlanan Şuşu ve Üç Teker'i adlı kitabı Berfin Bahar Türkdoğan kazandı. Keyifli okumalar. Hemen başka bir kitaba geçelim ama benim sesime katlanabilirseniz. <gülüyor> e, elimdeki kitap... ...yaşam ve evren hakkında merak ettiklerimiz... ...yine çok iddialı adı olan bir kitap... ...yani sanki her şeyi... Merak ettiğin her şey bu kitabın içinde. de... ...yani sanki öyleymiş gibi... ...ama bir yandan da öyle çünkü... E, ...kitabın özelliği bir bakış açısı kazandırması... ...bir soru sorma yanıt arama tekniği... ...içermesi ki... hani ...bu her şey anlamına gelebilir... E, ...Londra Bilim Müzesi etiketli bir kitap... ...Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından... E, ...çıktı... E, ...Doktor Steven Law ...Tarafından... E, ...yazılmış ve e, Nişan Çoksi adlı bir e, çiziri var kitabın. E, çeviren e, Turgut Gürer... Ee, kitabın bir kere tasarımından başlamak istiyorum. Çünkü bu kitap benim elime geçtiği anda e, işte kapağının o turuncusuyla sonra iç sayfalarındaki o ya her sayfa başka bir renkte. İşte yeşiller, kırmızılar, morlar, sarılar bir sürü güzel renk e, iç içe sayfalarda. Bir kere bu tasarım aynı zamanda görselliği kitabın çok güçlü. Yani çok iyi bir çizerle çok e, güzel çalışılmış bir kitap. E, bütün bunlar bir araya gelince kitaba sadece bakmak. Çok keyifli geldi bana ama içindekiler yani kitabın anlattıkları zaten başlı başına ciddi bir mesele. Ee, önce evrenden bahsediyor yani büyük patlama hani her şey nereden geldi nasıl oldu? Ee, hiç nedir hiçlik nedir hiçbir şey nasıl olur? Bir, yani hiçbir şeyden bir şeylerin olması yani hadi o zaman diyor bir hiçliği düşünelim bakalım düşünebiliyor musun? Ama diyor sakın karanlığı ve boşluğu düşünme o zaman bir şey düşünmüş oluyorsun. Yani çok zor bir şey ama e, bunu öneriyor. Kitabın çok keyifli yanlarından bir tanesi benim için bazı örnekler vermesi verdiği bazı örnekler daha doğrusu örneğin işte bu hayatın işte anlamı nedir de niye yaşıyoruz yani hani böyle bir soru sorulabilir ya yani ne yapıyoruz biz burada yani hep beraber diye. Bunu araştırıyor. Bir yanıt vermiyor tabii. Hayatın anlamı şudur diyecek hali de yok ama diyor ki yani hayatın illa bir amacı varsa ve bazı insanlar diyor bizim dünyaya bir amaçla gönderildiğimize bir amaçla buraya getirildiğimize bu hayatımıza bize verildiğine inanır diyor. Öyleyse şöyle düşünelim diyor. Mesela diyelim ki biz e, uzaylıların çamaşırcısıymışız aslında. Hayatımızın anlamı buymuş ve işte yüzlerce uzaylının işte burada hep üç, ba üç bacaklı pantolonlar var. <gülüyor> İşimiz gücümüz onları yıkamakmış diyor. Yani tamam hani çamaşırları yıkıyoruz amacım ...gerçekleştiriyoruz filan ama bu mudur yani hepsi? Hani anlamı bulduk mu o zaman diye bir soru soruyor. Mesela bu çok hoşuma giden yerlerinden bir tanesiydi kitabın. Sonra hani şu çok sorulan bir soru vardır ya... ...bu evrim meselesi tartışılırken tabii tartışılabildiği yerlerde diyelim... ...kestirilip atılmayan yerlerde en azından biz çocukken, küçükken... Düşünürdük ya biliyor musun hepimiz maymundan geliyormuşuz. Olur mu olmaz şey filan diye böyle bir tartışma olurdu. <gülüyor> ve hep şu argümana gelirdi konu. O zaman bugünkü maymunlar niye insan olmuyor söyle bakalım filan diye. <gülüyor> Şimdi burada tabi bir <gülüyor> bu genel bir soru aslında. Yani çok başka yerlerde de rastlamak mümkün. Ee, zaten sorun 50 yaşına gelip o kafada kalmak belki. Neyse. Ee, burada diyor ki yani eskiden hepimiz gerçekten maymun muyduk? Bu soruyu soruyor. Ee, ve diyor ki bir... Ata ortak ata olması hepimizin maymun olduğu anlamına gelmez hani hı hı. maymunlar var kuyruksuz maymunlar var insanlar var bunların hepsinin bir ortak atasının olması mümkün hı hı. ama hepsi başka türlü evrilmişler yani bu e, hepsi primat bunların aynı e, hı hı. ağacın aynı dalındalar. Ama farklı dallara da bölünmüşler ondan sonra diye. Ee, bir açıklama getiriyor ki bu kuyruksuz maymun meselesi. Yani Türkçe'ye çeviri yaparken Eyüp'i hani maymun diye doğrudan çevirdikleri için zaten en büyük yanlışlık orada oluyor belki. Evet, iki ayrı tür var ee, orada da aslında. E, hani bu e, mesela önemli e, bulduğum yine noktalardan bir tanesiydi. E, sonra kitabın <gülüyor> e, devamında işte e, ben burada tabi sürekli sayfaları çeviriyorum hışır hışır ama... E, Başka tartışmalar var. yani bu evren ve meselesinin dışında işte e, gizemli zihinler, düşünen robotlar mesela tam bir insan gibi düşünmek üzere e, üretilmiş bir robot olduğunu düşünelim. Hı hı. İşte ama plastikten ve metalden yapılmış. C-3PO gibi. C-3PO gibi mesela ama daha da insansı olsun plastikten bir yani yapay bir derisi olsun hı. işte. Ee, Yapay soru. zekadaki çocuk gibi. Mesela yani hani son ne haber ya nasılsın filan deyince böyle hani o rahatlıkla sana cevap verebiliyor olsun mesela. Hani böyle bir robot düşünelim. O robotu kapattığımız zaman bir, çünkü açma kapama düğmesi olacak. Cinayet işlemiş olur muyuz acaba? Böyle bir soru var mesela Oo. kitapta. Bence müthiş bir soru. Yani gerçekten bu çok iyi bir soru. Evet. Yani bu üzerine uzun uzun düşünmeyi... İlkiliyor insan değil mi bir yanda? Evet yandan? yani hani çok keyifli bir soru. Bir de sonra şeye diyor mesela zaman makinesi meselesi var. Peki o, o soruyu sorduğu bölümde ne önünde ve sonunda o sorunun e, devamında ne anlatıyor? E, konu zihin, beyin e, ve e, beyinle zihin aynı şey midir? E, i̇nsan sadece zihin midir? Yani Bilinç. Hani, bilinç vesaire konular. bütün bu konulara Hı. bakıyor. E, bütün bunların içinde sorduğu. O bir aslında şey altta küçük bir bölüm var. Kafa patlatma diye bir bölüm var. Orada sorduğu bir soru ama Hı. o soru. ...çok iyi bir soru gerçekten Patlatıyor yani. Patlatıyor gerçekten de. gerçekten de. O yüzden e, işte sonra şeylere girmesi... ...insanların psikolojik güçleri var mıdır? Mesela bu medyumların bir sürü numarası oluyor Hı -hı. ya işte. Çocukların da çok ilgisini çeker. Bir dakika bir şimdi bir ses... Bir dakika senin Ömer... ...Ömer diye birini... ...Ömer değil galiba Hani hep yaparlar ya... <gülüyor> ...senin zihninde bir isme ulaşana kadar... ...onun sana selam var der sonra da hani. <gülüyor> o örneği veriyor burada da. Yani, ya işte ruhlarla bağlantı kurduk oluyor falan. Şimdi tabii ben... E, bu kitap kadar soğuk bakmıyorum bu meselelere aslında. Yani ben biraz daha mistik şeylere eğilim gösteren de bir yanım var. Ama kitabın soruları doğru. Evet. Yani bu sorular üzerinden e, bakacak olursak meselelere e, e, hani bir başka açı daha var yani. He, kapı yani, aralıyor sana. E, kapı aralıyor bir de düşünmeye devam etmenin hiçbir zararı evet. yok ki. Yani hani buna e, bir şeye odaklanıp kalmaktansa düşünmeye devam etmenin çok daha eğlenceli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ee, bu kitabın e, devamı gibi bir başka bir cilt daha var. Bir cilt daha iki, bir cilt var, bir cilt daha var. Onun da adı Uzay ve Zaman hakkında merak ettiklerimiz. Yine e, aynı yazar çizer e, tarafından. Herhalde çevirmen de aynıdır. Bilmiyorum Hı -hı. ona bakmadım. E, o da Uzay ve Zaman üzerine. Şimdi burada zaman demişken işte bu e, zaman makinesi. E, kimindi? Yazarını unuttum. Vels. Vels'in onun bir de filmi yapılmış tane. Hani. İşte adam ev yapımı bir zaman makinesi var. Tamamen işte evde üretiyor. Sonra o odanın içinde oturuyor zaman makinesine. Bir kolları ittiriyor, çektiriyor falan. Derken her şeyi hızlı çekimde görmeye başlıyor. Birileri odaya giriyor çünkü oda böyle gidiyor. Bir daha güneş doğuyor, güneş batıyor. bir şeyler. Her şey hızlı olmaya başlıyor. Diyor ki, yani tamam hani filmde öyle de o zaman herkes hızlanmış, o yavaşlamış olmuyor mu? Nereye gidiyor ki o zaman öyle? Yani hani o bize o görsel efekti Zaman makinesi diye yutturuyorlar ya. <gülüyor> Yutuyoruz ama. E tabi yani filmi izlerken o kafaya giriyorsun bir biçimde. Ve hani orada onu yiyiyorsun Ama soru da çok doğru. Ya o zaman beni zaten görüyor olmaları gerekmiyor mu? Hani aradan 10 bin yıl geçti. Ben hep aynı yerdeyim. E bina yıkıldı bir şeyler oldu. Ben orada değil miyim yani? Neredeyim o zaman? Gibi yani bir sürü soru peş peşe geliyor. Dolayısıyla bu sorgulamayı yapmanda da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani bu e, filmin tadını kaçırmaz aslında. Özellikle filmden sonra bunu eğer fark etmişseniz hı hı. E, bu sorgulamayı yapmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Yani bu bizi bir sürü e, duruma hazırlıyor çünkü. E, evet güzel işaretimi ben yine aldım. Son saniyelerimi iyi günler dileyerek geçireceğim ki böylece e, gargaraya gelmemiş bir veda olsun. Evet ee, e, yaşam ve evren hakkında merak ettiklerimiz Dr. Steven Low. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından Çıktım. çıkmış evet. ilk çocukları için 10 yaş 10 yaş üzeri iyi bir kitap evet o halde gelecek hafta yeniden buradayız gelecek hafta görüşmek üzere bir dolap kitap her yaş için çocuk kitabı